Ne konuşuyoruz Avrupa ne konuşuyor bugün neler konuşuyor ee, e, Avrupa neler konuşuyordu 3 ülkenin e, gündeminden bahsedeceğim Eurotopics bültenlerinde derlediğimiz 3 e, gündem maddesi ve 3 tartışma Britanya'dan Polonya'dan ve komşumuz Yunanistan'dan e, daki gündemlerden bahsedeceğim Britanya ile başlayalım. E, Aralık ayında e, biraz aktarmaya çalışmıştım. E, Boris Johnson'ın başı dertte demiştim. Boris Johnson'ın, Başbakan Boris Johnson'ın başı 2020 yılında e, Noel döneminde Başbakanlık konutunda yapıldığı iddia edilen Noel partileri nedeniyle başı dertteydi. E, işte çalışanların e, o dönemki COVID kurallarına uymaksızın bir takım partiler e, düzenlediği e, iddia ediliyordu. Hatta bir fotoğrafta Boris da vardı ve sonrasında Boris Johnson'ın sözcüsü istifa etmek e, zorunda kalmıştı. Şimdi e, buna benzer yeni bir e, iddia gündeme geldi fotoğraflarıyla birlikte. Mayıs 2020'de Kapanmanın böyle çok zirvesinde olduğu bir dönemde hane, her bir hanenin diğer bir haneden en fazla iki kişiyle açık havada ve iki metre mesafe ile konuşması isteniyordu. Covid kuralları böyleydi. O dönemde başbakanlık konutunda Boris Johnson'ın da katıldığı bir tırnak içinde parti düzenlenmiş. İşte bu parti mi değil mi o konuda bir takım tartışmalar var. 100 kişiye davetiye gönderilmiş ve bu davetiye de şey deniyor içkilerinizi de kapıp gelin deniyor. 30 kişinin geldiği tahmin ediliyor. İşte Boris Johnson da bahçede, konutun bahçesinde 4 kişi bir masada oturuyorlar ve önlerinde bir işte şarap şişesi var. Bu nedenle Boris Johnson ciddi şekilde hem medyadan hem koma oyundan hem de siyasetçilerden siyasetçilerden derken kendi partisinden olan siyasetçilerinden de ciddi şekilde baskı altında. Düne kadar bu konu bu konuda bir şey söylememişti sözcüsü iddiaları büyük ölçüde reddediyordu. Dün nihayet Boris Cansın bir açıklama yaptı parlatoda milletvekillerinin karşısına çıktı ve dedi ki özür dilemek istiyorum. Biliyorum ki ülke çapında milyonlarca insan olağanüstü fedakarlıklar yaptı bu dönemde. Büyük ızdıraplar çekti yakınları için yas tutamadı. Ama başbakanlıkta kuralları koyan kişiler tarafından kurallara uyulmadığını düşünüyorlar ve bu nedenle bana karşı öfke duyuyorlar, özür diliyorum dedi e, ve bir ölçüde kabul etmiş oldu. Bunun halen bir iş toplantısı olduğunu, e, iş etkinliği olduğunu e, söylüyor e, ama e, yine de hatalı olduğunu, işte ben çalışanlarıma teşekkür etmek için oradaydım, başka türlü teşekkür etmeliydim diyor. E, yoğun bir şekilde istifa e, talebi var e, Boris Johnson'a. Kendisi e, hükümetin görevlendirmiş olduğu soruşturmacının soruşturmasını bitirmesini beklemek gerektiğini söylüyor. Yani Dolayısıyla Britanya'da işte başbakan kurallara uymadığı için istifa etmesi gündemde. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde e, açık gazetede bu e, Johnson'ın istifasını konuşuyor olabiliriz. Daha daha önce yorumu tekrar söyleyeyim, bunun e, önemli ve açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Belçika'dan Demorhe gazetesinden bir yorum şöyle diyor: Karizmatik yalnız adam, partidaşları tarafından da zaten hiçbir zaman sevilmemişti. Ancak seçimleri kazanmayı sürdürdüğü müddetçe onu desteklemeye devam ediyorlardı. Ancak şu anda İşçi Partisi anketlerde açık ara önde bu durumda Boris, Boris Johnson'a gösterilen hoşgörü yavaş yavaş sona eriyor diyordu Aralık ayında. Bu Beyçikalı yorumcu. E, gerçekten de bu olayların ardından muhafazakar partiden şimdi yüksek sesle e, Boris Johnson'a eleştiriler e, yöneltiliyor ve istifa talepleri geliyor. bu, bu arada şey hükümet omikron varyantı ile ilgili yeni önlemler devreye sokuyordu. Bu dönemde Muhafazakar Parti'den 100 parti 100 milletvekili onaylamadı, evet oyu vermedi. Bu da Boris Johnson'ın partisinde de zedelenen otoritesine ilişkin önemli bir gösterge. Deli Telegraph gazetesinde şöyle bir yorum var. John, Boris Johnson bahar aylarıyla birlikte milyonlarca insanın geçim masraflarını artıracak en, yükselen enerji fiyatları, artan enflasyon ve vergi zamlarıyla görev süresinin en zor dönemini yaşayacak. 20 Mayıs'ta kendi evinin bahçesinde neler olduğuna dair ikna edici bir açıklama yapamazsa otoritesi bin parçaya bölünecek demişti. Ki e, işte yani bu Özür dileme açıklamasından önceki sabah çıkan bir yorum. Boris Johnson'un bunu yaptığını kısmen kabul etmiş oldu. Irish Independent'tan bir yorum var. Hükümetteki eşitlik Bakanı ve sabırsızlıkla liderliği ele geçirme fırsatı kolluyorlar. Dolayısıyla asıl soru Johnson'un istifa etme kararı alıp almayacağı. Değil, parti arkadaşlarının bu kararı ne zaman vereceği. Evet Boris Johnson aslında Donald Trump kadar değil belki ama ikinci sırada yer alırsa yalanları sayılıyor mu Boris Johnson'un bilmiyorum ama ilk defa olarak <gülüyor> yalan söylediğini açıkça söylemiş oluyor. Bunun da bir bedeli olur mu olmaz mı onu tartışıyorlar. Ama düpedüz yalan söylemiş ama çok da önemli diyeceğim sadece 25 dakika kaldım demiş. <gülüyor> evet Ay, ama ama ama şey yani e, Guardian gazetesi yayınladı bunun fotoğrafını gayet geniş bir e, bahçede o sırada e, toplam 10 kişi var ve Boris da işte eşiyle beraber iki tane iki kişi daha var e, bir masanın etrafında dört kişi oturuyorlar diğer insanlardan metrelerce uzaktalar. Ee, gerçekten hani o dönemlerde başka ülkelerde neler oluyordu diye hatırlıyorum ben mesela yüzlerce kişinin katıldığı düğünler oluyordu bir masada o 10 santim mesafeyle 10 kişinin 15 kişinin oturduğu düğünler yapılıyordu ve bunları çıkıyordu Hani hiç günden bile olmadı Britanya'da bu Böyle bir bahçe partisi tırnak içinde, bahçe partisi yüzünden istifa gündemde başbakanın yine de çok enteresan bana. Hem, hem siyasiler olması açısından hem de uzun süre reddetmeleri açısından zaten en büyük kıyamette oradan kopuyor. Hayır yoktur de, diyorlardı gerçekten böyle bir şey olmadı derken. Evet. Yalan <gülüyor> sonucu. O kadar yani. önemli değil. E, Tuba biraz haksızlık ediyor ama şeyden <gülüyor> ko korumak istiyor. Bence Johnson'u çünkü dedesinin babası ne de olsa. <gülüyor> büyük. Üstelik bir de en yeşil Tory'ymiş. Yani partisinin en e, ekolojiye duyarlı ismi olduğu söylen yazıldı dünkü Guardian gazetesinde. Evet, Johnson Cop için yani nasıl bir parti artık? <gülüyor> COP26'da gerçi açılış toplantısında ilgiyle dinlerken uyuklayı vermişti en önemli konuşmalar sırasında ama o kadar olur. E düşün bir de bu en iyisiymiş. Şimdi anketlerde dedi Tuba ıı, Starmer yani Labour Partisi işçi partisi önde. Buna pek sevinemiyoruz da bir yandan. Çünkü Star Stormer'da öncesindeki Jerry Corbin, e, şey Jeremy Corbyn e, döneminde yapılan Yeşil Yeni anlaşmaya e, karşı bir figürdü. Ve Tony Blair'ın şu anda bir milyonu geçti değil mi? E, milyon, milyon. Şör ünvanı almasına karşı imza. O şeydi savunuyor. E, Tony Blair'ı savunuyor. Gurur kaynağımızdır demişti. <gülüyor> ee, şey... E, e... Muhafazakar Parti'den e, işte Boris Johnson'ın düşüşünü sabırsızlıkla kollayanlar arasında Eşitlik Bakanı Liz Truss ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın ismi geçiyor. E, Rishi Sunak e, da çok daha fazla yeşil olduğunu hatırlamıyorum ben açıkçası. Ee, bence <gülüyor> biz en yeşil Boris Johnson diyerek bu Osmanlı torununa şey olmamız lazım, fit olmamız lazım diye düşünüyorum. <gülüyor> sıkı, sıkı tutunalım diyorsun. Sıkı, <gülüyor> evet doğru. evet evet. Ne varsa Osmanlı betelim, torununda betelim. var. Ee, ben bir de şey yapayım hemen güncelleyim durumu. 1 milyon 103 bin kişi imzaladı Tony Blair'in. O meşhur dizba nişanı e, almasını pro, e, Boris Johnson'a, kraliçeye söyleyin ve bunu geri alsın. E, so, şey yok, Öyle soylu moylu değil, savaş suçlusu olarak yargılanmalı diyen bir kampanya. Change.org'un en büyük kampanyalarından bir tanesi. Şu anda 1.103.104.000'e geliyor. Evet, peki e, buradan yine ilginç e, bir ortaya çıkan... E, Skandal diyelim ee, ve buna karşı yine kamuoyunun m, ilginç tepkileri ne geçeceğim? Başka bir olay, başka bir ülke, Polonya. Ee, biliyorsunuz e, İsrailli bir şirket, teknoloji şirketi NSO. Pegasus casus yazılımı e, satıyordu, e, sattığı ortaya çıkmıştı e, bazı devletlere. Bu sattığı devletlerin demokrasi açısından sınanmış devletler olduğunu ve bu Pegasus casus yazılımı e, işte telefonlara giriyor ve o telefonlar hackleniyor konuşmaları ve mesajlaşmalar görülebiliyor. Bunun sadece teröristlere ve suçlulara karşı kullanıldığını söylüyordu NSO. Şimdi ortaya çıktı ki geçtiğimiz haftalarda bu Avrupa'nın kalbinde bir Avrupalı devlet tarafından Polonya tarafından kullanılmış. Şöyle ki Polonya'da 3 kişinin telefonunun hacklendiği, açıklandı bunlardan bir tanesi bir savcı yargı bağımsızlığı üzerine yüksek sesle konuşan ve bu konuda hükümeti eleştiren yüksek görünürlüğü olan bir yargıç birincisi ikincisi muhalefet siyasetçilerini davalarını alan bir avukat hani solcu bir avukat diyebiliriz üçüncüsü de muhalif partilerin bir muhalif siyasetçi 2019'da muhalif bir platform sivil platformun kampanyasının yöneticiliğini yapmış bir kişi ve bu hekleme olayı da zaten 2019 yılında gerçekleşiyor bu kampanya yöneticisi Braza Brezanın telefonunun heklendiği kesin olarak ortaya çıkmış vaziyette ve ilginç bir şey 2019'da bu kampanya döneminde seçimler için kampanyalar yapılırken Brezanın telefon mesajlaşmaları hükümete yakın medyada yer alıyor, yayınlanıyor ve bu yayınlara göre de Breza efendim bir WhatsApp grubu kurmuş bu WhatsApp grubunda nefret yaymak üzere işte o Whatsapp grubundaki kişileri organize ediyor. E, medyada iddia edilen şey buydu. Breyze e, o dönem şey söylüyor. Ya bunların bir kısmı benim mesajlaşmalarım ama ama kısmen de değiştirilmiş ve hiç olmadığı bir bağlama sokunmuş ve benim böyle bir Whatsapp grubu kurmam diye bir şey söz konusu değil. Bu konuda araştırma yapılsın diye yargıya da başvurmuştu. E, ama Böyle bir araştırmada yapılmamıştı. Dolayısıyla şu anda ortaya çıkan şey, şu Breza'nın telefonundan mesaj açmaları alınıyor, hükümet yanlısı medyaya veriliyor ve bunlar manipüle edilerek farklı bir şekilde sunuluyor. Ve bu seçimin sonucunda da e, muhalefet e, senetoda çoğunluk işte mecliste de az farklı kaybetmişti. E, Breza diyor ki yani bu yapılan bu şey e, hükümet yanlısı medyadaki bu yayınlar bizim kampanyamızın gidişatını çok kötü etkiledi. Benim kendi ekibim e, bu şeyler sonucunda çöktü. Çünkü hani ekibiniz e, şey görüyor. Birlikte çalıştıkları insan bir nefret söylemi oluşturulmak için bir WhatsApp grubu kurmuş gibi görünüyor. Yani size ekibiniz içerisinde de bir güvenlik güvensizlik yaratıyor. Dolayısıyla bunun 2019'daki Polonya seçimlerini de hani kritik bir şekilde etkilemiş bir müdahale olduğu söyleniyor. İşte Pegasus diye bildiğimiz casus yazılımının Polonya siyasetindeki etkilerini görüyoruz iki yıl sonra, üç yıl sonra ortaya çıkıyor. Peki bunun sonucunda kamuoyunda nasıl bir tepki var derseniz Pek de bir tepki yok maalesef. Polonya'dan Interia gazetesinden bir yorumcu işte şey anlatıyor telefonların hacklenmesi, gözetlenmesi bu konuda ne düşünüyor ona dair bir yorum yapmış şöyle diyor telefon kullanıcıları her adımlarının Çevrim içi olarak ABD şirketleri tarafından gözetlendiğini düşünüyorlar. Birçok yurttaş için bu modern gözetlemenin bedeli sadece usandırıcı reklamlar. Yurttaşların bir başka argümanı da saklayacak neyin var ki diyor. Yani yurttaşların bu gözetlenme meselesini heklenme değil de heklenme meselesini pek de e, şey almadığını, kale almadığını söylüyor. Başka bir yorumcu Jech Postpolita'dan e, diyor ki yani muhalefet şu anda bunu kullanıyor. Yani bu e, Pegasus yazılımı tarafından hacklenmesini, e, iktidarın bunu yapmış olmasını kullanıyor ama bunu yaparken dikkat etsin e, vatandaşı kendisinden kaçırabilir diyor. Şöyle yorum. E, i̇ktidardaki e, hukuk ve adalet seçmenleri bugün bilhassa enflasyonun aldığı boyut karşısında şokta. Muhalefetin Pegasus me meselesine odaklanması iktidarın işine bile yarayabilir. Çünkü e, halkın pistten desteğini, hukuk ve adalet partisinden desteğini çekmesine yol açacak bir konudan uzaklaştırır dikkatleri ve onları ilgilenmedikleri bir konuya yönlendirir. Demek istediğim muhalefet konuyu kapatsın değil, bir muhalefet liderinin yasa dışı yollardan gözet kalbine indirilmiş bir darbe, ancak muhalefet kendi seçmenleri dışındakilere bunu nasıl anlatacağının yolları üzerine kafa yormalı diyor. Evet yani nedenle, haberimiz böyle. Çok, çok e, ilginç bunu yak, takip etmeye çalışıyorduk bu NSO ve Pegasus meselesini derinlemesine izlemeye çalışıyorduk ama atladığımı itiraf edeyim ben. Çok önemli bir şey demek ki şirket e, haklıymış yani güvensizlik ve teröre güven meselesi bir de terörle mücadelede kullanılıyor. İşte öyle yapılmış zaten yani, sorun yok hiç. Peki Polonya ne diyor? Şu anda Polonya başbakanı olan kişi ne diyor derseniz, biz yapmadık diyor. Bunun yabancı istihbarat ajanları, Tabii, dış güçler, istihbarat, istihbarat, istihbarat. Evet, evet dış güçler ha yap hacklemeyi yapmış olabilirler diyor. Ama hani dış güçler neden işte muhalefeti eleştiren bu üç kişinin telefonuna heklesinler diye bir şey e bir, bir, bir, bir soru var ortada. Evet, ee, öte yani, ve terörle mücadele. Evet. Mı? Öte yandan bunu ortaya çıkaran CityLab diye işte internet denetimi alanında çalışan bir sivil inisiyatif. CityLab'in de George Soros tarafından fonlandığını keşfetmiş Polonya Başbakanı. Bu nedenle de diyor bu işin arkasında yani bu iddiaların arkasında Sorosçular var. Hiç biz kale almıyoruz diyor. Tamam çok güzelmiş haber hakikaten. Teşekkür ederiz. Üçüncü. Üçüncü haberi biraz az vaktimiz kaldı. Hemen hızlıca söyleyeyim. Üçüncü haber demin söylediğim gibi Yunanistan'dan, komşumuzdan. Yılbaşından kalma bir günden bu haberi gördüğümde şey de düşün, ya Yılbaşının üzerine Altı ya bana yani 6a geçmiş gibi hissediyor insan ama sadece 13. gündeyiz e, Gündem şu yılbaşında e, Pakistanlılar Atina'da parlamento binasının önünde sintagma meydanında eğlenmişler. Ve bu eğlenme görüntüleri, eğlence görüntüleri ertesi günlerde sosyal medyada nefret söylemiyle birlikte paylaşıldı. Yani pek çok şey gazeteye baktığınızda da Yunanistan'ın işgal edilmiş olmasından, Sintegma Meydanı'nın işgal edilmiş olmasından Yunanistan'daki nüfusun değişmiş olmasından artık Yunanlar yerine Pakistanlılar olduğundan bahsediyorlar. Bir milletvekili de şey diyor. Ülkemiz yabancılar tarafından kuşatıldı. Yabancıların yerlilerden daha fazla hakları var ülkemizde artık diyor. İşte hızlıca söylerken şunu da söyleyeyim. Polis gelmiş o gece e, ceza kesmiş pek çok Pakistanlı'ya. Pakistanlılar diyor ki bizim... E örgütleri yani dernekleri bizim e, eğlencelerin iptal edildiğine dair bir bilgimiz yoktu hani çünkü Yunanistan'da tüm yayınlar Yunan medyasında ve Yunanlara yönelik olarak yapılıyor biz bilmiyorduk e, bunu diyorlar ve kesilen cezaların e, şey geri alınmasını istiyorlar ama bakan açıklama yaptı hayır kanun kanundur e, ve bu cezalar e, ödenince şeklinde e, Son olarak şey aktarayım e, Yunanistan'dan Athens Voice gazetesinden bir yorumcu Yunanlıların Pakistanlıları eğlenirken gördükleri için şaşırdıklarını söylüyor. E, şöyle anlatıyor derdini. Ee, Yunanlılar Pakistanlıları tarlada çalışırken gördüklerinde evlerini boyamalarını isterlerken eşyalarını taşırlarken Yun ee, Yunanların artık yapmayacağı tüm ağır işleri yaparken şişirmiyorlardı ve şu soruyu sormuyorlardı. Pakistanlıların şimdi burada ne işi var demiyorlardı. Ama bizim için çalışmayı bıraktıklarında, şarj olmak için kapsüllerine dönen robotlar ya da hücrelerine dönen köleler gibi ortadan kaybolacaklarını inanıyorlar demek ki, ki e, sintagma meydanında görünmelerine şaşırdılar demiş Athens Voice'ten bir yorumcu. Evet, yani aktaracağım da böyle. Burada artık bir hayatı taklit eden, sanatı taklit eden hayat durumuyla karşı karşıya olduğumuzu itiraf etmeliyiz. Çok süper bir, yani Yunan tra... kadim Yunan trajedileriyle komedilerinin bir arada artık sözü Aristofanes'e bırakmaktan başka çare bul bulamadım. Ben de bu haberi okurken şey düşündüm daha bugünlere gelip ya Osmanlı'da o kadar birlikte yaşadık hiç bizim misafirperverliğimizden etkilenmediler mi hiç örnek almadılar mı bugün de bakmıyorlar mı biz e, Türkiye'de e, yabancıları göçmenleri nasıl bağrımıza basıyoruz yılbaşında onlarla birlikte nasıl eğleniyoruz onların eğlenmesi e, hiç. Biz, bizi hiç görmüyorlar mı diye ben de onu düşündüm açıkçası. Ha, haklısın. Çok haklısın bence. B Öyle. Bence bunlar hepsi Pegasus'un işleri. Evet. Evet. Eurotopix bülteninden bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler Tuba. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.